وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق بعد الحديث الله الهدي الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل, محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بجن İman dersinin 133. dersindeyiz. İman dersinde imanın rüçünlerindeyiz. Orada da 5. rükündeyiz. Ahiret gününe iman. Ahiret gününe imanda da küçük şartlardayız. Kıyamet gününün küçük şartleri. Küçük şartlarda da zuhurul fiten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Kıyamet alametlerindendir fitneler aşikar olur, ortaya çıkar." Bundan önce dört fitne işledik. Bugün beşinci fitne deyiz. Beşinci fitne nedir? Zuhurul <gülüyor> Khawarj, haricilerin ortaya çıkışı. Harici nedir? Nasıl çıktılar? Tarihleri nedir? Hazret Ali nasıl bulardan tamamı etti? Nasıl bulardan e, ortaya koydu meseleleri? Bunları inşallah Allah'ın izniyle bu derste işleriz. Bunların itikadları, adetleri, şeyleri nedir? Onlara hepsine bakarız inşallah. Evet. Şimdi e, geçen ders biz Hazreti Ali'nin Sıffin Savaşı'nda dedik ki şeyi kabul ettikten sonra tahkim hacem kılmak Karşı taraf Kur'an-ı Kerim'i hakim gösterdi. Dediler Kur'an-ı Kerim'e dönelim. Ondan sonra kan dökülmesin diye Hazret Ali de kabul etti. Hakem kılmak nedir? İki Müslümanlar niye ihtilaf ettik? Savaş yerine oturup anlaşalım. E bu da İslam'ın emrettiği bir şeydir. Hazret Ali de bunu seve seve kabul etti. Şimdi dedik ki Hazret Ali sıffinden döndüğünde ihtilaf çıktı. Nerede çıktı? Bir cemaat, bir grup cemaat Hazreti Ali'ye karşı geldi. Sefer. Sanki Hazreti Ali'den daha iyi dini biliyorlar. Hazreti Ali hata yaptı dediler. Karşı geldiler ona. Hazreti Ali ile savaş açtılar. Savaş oldu burada. O savaşın adı neydi? Nehravan Savaşı. Hazreti Ali Önce Hazret Ali niye karşı geldiler? Dediler sen nasıl hakemlerini kabul ettin? Sen hak halifesin. Olar boyun eğmeler lazım. Üzerlerine gidesin. Son damlaya kadar bunların biz yan boyun eğenler yan kan döcünecektir. Bir de anlaşmada Hazret Ali'de anlaşmada dediler işte bu anlaşıyor emiril mümininle şam valisi maviye Hayır dediler biz Ali Mir Muminin seni beyat etmemişiz. Ali ile Muaviye'nin arasında bir anlaşmadır dediler. Hazret Ali de iş burada takılmasın diye kabul etti. Bunlar dediler nasıl olursan kabul edersin. Önce nasıl olur sulhı kabul edersin. İkinci nasıl olursan kendi adını Allah seni Emir Muminin kılmışsan o addan geri verdin. Bu şüphetlerle ne yaptılar? Hazret Ali'ye karşı geldiler. Hazret Ali bunlar camide. Hazret Ali camiye girerken şimdi bunların sıfatlarına geliriz. Ama ben buların sıfatlarını şimdi Hazreti Ali ile ne yaptığını size anlatırken gözünüzün önüne koyun bücündeki hariciler yani harici zihniyeti Nasıl davranır? Aynen gidiyor zincirleme. Hazret Ali Camiye giriyor. Kendini bilmez bedevidir belki. İki ayet okumuş. Hazret Ali konuşurca Hazret Ali'nin sözü neyle kesiyor? La hukmu illa lillah. Al hüküm sadece Allah'ındır. Yende inil hükmü illa lillah. Böyle laflarla ne yapıyorlar? Hazret Ali'nin sözünü kesiyorlar. Bu sefer Hazreti Ali'nin konuşmasına engel oluyorlar. Hazret Ali ile kim? Dördüncü Raşid Halife. Raşid Halife ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benden sonra Raşid Halifelerin sünnetine sarılın onları azı dişinizden tutun. Yani onların sünneti bizim için sünnettir. Yani onların emirleri bizim için Resulullah'ın emri kimdir. Onların haricinde değil. Sadece bu dördü Raşid Halife ümmet icma etmiş. Bu dördü Raşid Halife'dir. Bunlar bu Raşid Halife'ye karşısında hadde aşıyorlar. Neden? E biz daha iyi biliyoruz. Hak budur. Hazreti Ali ne dedi? Kelimetü hakkın uridu biuride bihel batıl. Hak bir kelimedir ama batıl istedinin ürünüyle. Yani olabilir insan güzel bir ayeti batıl yerde kullanır. Hak kelimesini batıl yerde kullanır. Kelime hak, kelime tu hakkın uride biha batır. Ondan sonra Hazret Ali dedi gelin bakın nedir mesela? Dediler böyle işte niye sulh kabul ettin? Hazret Ali dedi Allah subhanahu Taala içi karı koca ihtilaf ederken ha? dür, ced bir hakem bu taraftan kız tarafından bir ayette geçtiği gibi bir hakem e, erkek tarafından birden de hakem olsun içisinin ortasını bulsun. Ve sulhu hayr. Hayette geçtiği gibi. Sulhu te hayr. E bu karı koca arasında yeni de ticarette Allah Teala hakem kılmayı emrediyor. Müslümanların kanında hakem nasıl kabul etmeziz? Bunlar diyorlar olmaz. Biz daha iyi anlarız. Sonra Hazret Ali'ye diyorlar ki sen nasıl adını sildin? Sen Emirül i Muminisin. Niye dedin sildin dedi Ali bin Ebi Talib. Ya dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sulh-ül Hudeybiye'de Muhammed, Muhammed Resulullah'ı sildirdi. Suhailya bin Amru Kureyş'in şeyi e, elçisi Dedi biz seni Muhammed Resulullah kabul ettirdi. Etcek niye savaş ediyorsun sen? Yaz Muhammed İbn Abdullah. Resulullah da sildi onu. Hatta Hazret Ali orada silmem duydu. Nasıl ben silim Resulullah'ı? O zaman genç. Resulullah ummidir. Okub yazarlığı yoktur. Nerede yazılı ben elimden silerim. Elini getirdiler o yazının üzerine çindeli sildi o yazıyı. Ben Resulullah'tan daha iyi değilim. Resulullah sildi adını. Yani bu vahiy yani hüccetsiz, metsetsiz delillerden Hazret Aliye karşı çıktılar. Hazret Ali dedi bakın, sizin üç hakkınız var üzerimize. Biz camilerden sizi yasaklamarız, gelip bizimden kalabilirsiniz. Size ganimet gelirken olardan sizi mahrum edemez, etmez. Ne kadar bizimle savaşıyorsanız, savaş açtınız. Biz size baş biz size savaş açmayı başlamayız. Bunları ikna olmadılar. Ondan sonra gittiler. Harur'a toplandılar. Biz mantıkadır, Bağdat'a yakın. Şufanın üzerinde Bağdat'a yakın bir yer orada toplandılar. Toplandılar, başladılar kamp kurmaya. Hz. Ali'ye karşı ondan dolayı Hz. Ali İbni Abbas'ı gönderdi bunlara. İbni Abbas girdi bunların kamplarına. Cidecen dedi Allahu ekber. Nol da yanlarında dedi dediler ya İbn Abbas. Dedi Resulullah vallahi bulardan bize haber vermiştir. Dedi buların kamplarına girdim arı gürüntüsü gibi ibadet sesi arı gürüntüsü gibi Kur'an okuma sesi geliyor. Gece gündüz namaz kıluyorlar. Resulullah dedi ki İbn Abbas gel bize siz o kendi namazınızı kendi ibadetinizi onları gördükçe sizi kendinizi küçümsersiniz biz kimiz bunların yanında ama namazları başlarından yukarı çıkmaz ibadetleri kabul olmaz neden çünkü matot üzerine değiller doğru yol üzerine değiller Resulullahın yolu üzeri değiller Muhammedi yol üzerine değiller Bulardan gitti tartıştılar Sayıları da on bin tene yakın olmuş. Hz. Ali'nin ordusundan ayrıldılar bu. On bin tene, nehravanda şeyde, ee, harura tarafında toplandılar. Ondan sonra İbni Abbas bulardan oturdu. Hoş geldin ey İbni Abbas. Bak ey meselen alim, ey efendimiz, ey hoca, i̇bn Abbas hoş geldin, niye geldin? Böyle kaba. i̇bn Abbas geldi, dedi işte beni halife gönderdi. O halife kendisini kabul etmedi. Kendi adını hilafetten sildi, diyor. Oturdu dedi, şüpheniz nedir? Oturdu, onlardan tartıştı. İşte bu türlü dediğim gibi işte niye hacam kabul etti işte niye kendi adını sildi bu türlü meselelerden hüküm Allah'ındır inel hukmu illa lillah la illa lillah diyorlar hüküm Allah'ındır nasıl olursan adamları kabul edersen hacam kalsın e Allah'ın hükmünü kim canlandırır yine adamlar canlandırır alemler canlandırır İbni Abbas orada oturdu, tartıştı olardan, akli seviyelerine indi, cevap verdi olara. Bir kısmı ikna etti, o kampı tercih ettiler. Bir rivayette iki bin yakın o kampı tercih etti. Ondan sonra bunlar toplandılar. İbni Abbas döndü bunlardan. Hazret Ali de Üç şart üzerine diler. Siz bizi savaş atmayınca biz size savaş atınlarız. Çünkü Müslümandılar bunlar. Namaz kılıyorlar. ibadet ediyorlar. Ama hak halifeye karşı çıkmışlar. Bunlar bu şerhte kalmadılar. Haklarına yaptılar? Bir daha ileri gittiler. Tabi bunların bunları kim yönetiyor? Herhalde şeytan. Baş düşman. Bunları bir ileri götürdü. Madem halife size sataşmıyor. Hadi hadi siz bildiğiniz gibi Allah'ın emrini yer üzerinde uygulayın. Bu sefer kalktılar, atrafa saldırmaya başladılar. Ne yapıyorlar? Her çeşiği kuruyorlar. ama imtihan ediyorlar. Bakın, dikkat edin. İmtihan ediyorlar. Bir Müslüman geliyor, sen Ali hakkında ne düşünürsün, Mavi hakkında ne düşünürsün? İmtihan ediyorlar adamı. Eğer istediklerine göre cevap verdi. Tamam sen Musulmansın geç. Eğer vermedi öldürüyorlar onu. İmtihan ediyorlar. Ondan sonra bir gün e, Abdullah İbni Habbab İbni Erid. Habbab İbni Erid büyük sahabedir. Oğlu Abdullah da küçük sahabelerdendir. Hanımı hamile dokuzuncu ayda. Ayında yani. Yolda geliyorlar. Sen kimsin?" dedi ben Abdullah bin Khabbab. "O" dediler, "Sen büyük sahabesin." "Gel bakayım. Ne duydun babandan, Resulullah'tan?" O da dedi, işte ben duydum." Dediler, "Bir böyle fitne olsa, fitnelere karışmayın." Eyidir hadisi de, dedi olarak. Hadisi dedi fitne hadisini. Yürüyen Oturan yürüyenden daha hayırlıdır vesaire. Eydir dediler sen Ali hakkında, mavi hakkında ne diyorsun dedi. Bunlar ikisi de büyük sahabıdır. Biri Resulullah'ın e, damadıdır, Emirül i müminindir. O birisi de e, Resulullah'ın kayınbraderidir, müminlerin dayısıdır. Aa öyle mi diyorsun? Bize göre bunlar kafirdiler. Şifir, kafir oldu bunlar dinden çıktılar. Olur mu o da dedi? Nasıl olur bunlar sahabe diler? O zaman sen sen de kafirsin. Hmm. Abdullah Evleri öldürdüler. Hanımı hanımı önlerine çıktı. Savunsun kocasını. Nasıl öldürüyorsun? Allah'tan korkun. Allah'a davet ediyor bunları. Bunlar da hanımını bile Karnını yırttılar. Hamile ya. Çocuğu öyle çıktı dışarı. Bu ciddi haber Hazret Ali'ye. Hazret Ali bir gözcü gönderdi. Gidin bakın. Baktılar. Olay tamamdır. Dediler. Hazret Ali dedi. Bunlar artık hak ettiler. Adalet kılınçı üzerlerine kalkma. Hazret Ali ordusunu topladı. Bunların üzerine yürüdü. Şimdi Hazret Ali Sıffin Savaşı'nda, Cemel Savaşı'nda ne yapıyordu? Hep elini birbirine vuruyordu. Keşke 20 sene önce ölseydi bu günleri görmeseydi. Neden cihat sahaba, cihat Müslüman toplumu birbirinden kavuk ediyordu? Üzülüyordu. Ama bunları savaşırken ilk önce klini sallayıp gidiyordu. Yüzü gülüyordu. Neredeyse Ravi diyor ki sevinçten ruh çıksaydı o zaman derdim Hz. Elni ruhu çıkacaktı. O kadar seviniyor. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermişti. Bunları öldüren kıyamet gününde Allah'ın indinde büyük ecir var. Hariciler. Burada Nehravan Kufanın üzerinde Kufay'dan Bağdad'ın arasında bir yerde Nehravan 68 senesinde oldu bu savaş. Olar 10 bine kusur Hazret Ali'nin ordusuna karşı Hazret Ali'nin ordusundan el bir el sayısı kadar sahabe ölmedi. Ama olardan binlerce öldü. Bu neye delalet eder? Hak tarafı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bunlar çıkanlar bu taife çıkar. Hak taife bunları katleder. Onun için Hazret Ali Sevinci'ten bunları öldürdü. Ondan sonra yok oldular. Kalanlar da kaçtılar, dağıldılar. Hazret Ali de adaleti gereği esir almadı bunları. Kaçanın peşinden koşmayın dedi. Mallarını almayın. Çünkü bunlar Müslüman ama cahilliklerinden karşı çıkmışlar. Velevçi bizi katletmişler. Bağiydiler. Bu konuda. Ee, ka kadınlarını getirdiler. Ondan sonra gönderdiler her aşiretine. Ondan sonra ee bunları tutuyordular. Tövbe'ye davet ediyorlar. israr etti. Alıp mahpushaneye atırdılar onları. İsa etmedi, tevbe etti, salıyordular ona. Tabi birçokun da yapıyordu, ondan sonra salıyordular, gidiyordu. Büyükleri kaçtı, bir kısmı Kurasan'a kaçtı, İran tarafına, bir kısmı da Yemen'e. Ondan sonra başladılar, bu fitne çıkmayı. Hazret Ali zamanında, elhamdülillah, dağıldılar, yok oldular. Ondan sonra şevkeleri, yani kuvvetlerin oldu, kırıldı. Hazreti Ali'den sonra Hazreti Muaviye zamanında bir de kıvırdadılar. Ama Hazreti Muaviye yirmi sene devleti güçlü olduğu için bunları göz açtırmadı. Nerede başladılar orada bittiler. Ondan sonra fitneler oldukça ümmette bunlar baş kaldırdılar. Her zaman bunlar bir boşluğu gördüler aynen mikrop gibidir. Bir yerde biraz ortamı buldular hemen çıkıyorlar. Ne yapıyorlar? Müslüman toplumunu rahatsız ediyorlar. Bunlar öyle çıktılar ki, öyle çıktılar ki, bugüne kadar devam ediyorlar. Bugüne kadar devam ediyor. Bu sefer, bunlar şert değil, aynen fikir devam ediyor. Değil. Ama bak geleceğiz inşallah onların usullarına, itikadlarına, görüşlerine, bunlar bazen tam peket devam ediyor, bazen peketten bazı fikirleri devam ediyor parça parça ama bugüne kadar devam ediyor sonra bakın şart değil bir tane harici olarak anadan doğar, öyle bir şey yoktur anlatabildim mi? olabilir bir tane musulmandır ehl-i sünnettir ama ne olur bir de bir yanlış yerde şeytana uyar harici bir fikri üstlenir o zaman ne olur? O konuda harici oldu. İşte Hazret Ali'nin sevinci nedenidir? Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem verdiği haberlerden idir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş çok hadiste neredeyse mütevatir haline gelmiştir bu hadisler. Hatta 30 hadisten daha fazla var hariciler hakkında. Bunlar çıkacaklar. Bunların ölümleri nedir? Şeydir. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği haberlerde diyor ki mesela Müslüm'de geçtiği bir rivayette temruku marikatun inde furkatin minel muslimin yaktuluha evlet taifeteyni bilhak marika temruku marika bir tane böyle aynen civa gibi. Nasıl bir civa böyle ayrı böyle bir yana gider? Su. Su, su cıva suyu var böyle birden ayrılır. Aynen böyle birden bir topluluk cam Müslüman topluluğundan ayrır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bula, bu ayrılanı, bunları kim öldürü en hakka yakın olan tayfa bunları öldürürler midir en hakkı yakunan tayfa Hazret Ali'nin tayfası. Çünkü o zamanda da tayfa vardır. Hazret Maui'nin tayfası Şam'da bir de Hazret Ali'nin tayfası Irak'ta. İşte hakkı olan öldürür. Ondan dolayı Hazret Ali savaşı açtığında haricelere yüzü gülüyordu. Hazret Ali'nin ordusu hepsi gülüyorlar, canı gönülden savaş ediyorlar. Aynen sen ki nasıl bir tane kafir savaşına gider cani gönülden? Aynen gidiyorlar. Neden? Çünkü Resulullah'ın emri var. Nasıl emri var kafirleri öldürün? Böyle emri var. Muharicileri öldürün. Onun için diyorlar, elhamdülillah biz hak üzerine yiyiz. Hak üzerine olduğumuz için ne oldu? Dülerek gidiyorlar. Bir rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Seyekunu ba'di min ummati qaumun yaqra'un al-Qur'ana la yujawiru halaqin mihim. yani Kur'an'ı benden sonra ümmetimden bir kavim gelir ki bir topluluk Kur'an'ı öyle çok okurlar ki ama boğazlarından yukarı gitmez Yahrucunu min ad-dini kama yakhrucu es-sahmu min er Dinden çıkarlar. nasıl oh yaydan çıkar? Böyle fırlanırlar. Oh yaydan çıksa bir daha döner mi? Dönmez. Böyle çıkarlar işleri biter. 13 arkadaşlar Allah kurusun haricilik fikrine kapılmamak lazım. Küçüğüne büyüğüne Şart değil harici paketini aldın ben hariciyim. Hayır. Bir küçük fikrine Allah kurusun Resulullah'ın vasfıyla şedittir. Dikkat edelim. Hiçbir zaman harici fikrine muvafakat etmeyelim. Velev ki cüz'i olsa. Çünkü neden? Bak Resulullah'ın vasfıyla çok dikkat edin. Oh, ta, oh nasıl yaydan çıkar? Bir daha dönmez. Allah kurusun. Bu bu teşbih çok şedittir. Onun için biz dikkatten okuyacağız. Hariciden acaba şeyleri nedir? Sifatları? Hatta olar yakalanmayalım. ثُمَّ لَا يَعُودُونَ ف۪يهِ Resulullah diyor, çıktıktan sonra bir daha dönmezler. Hum şerrul halki vel halikati. Hadis Müslüm rivayet Her iki hadisidir. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktıklarından dolayı? Diyor bunlar şerrul halki. Allah'ın yarattıklarında mahlukatta en şerhleridir. Vel halikati bütün yarattıkta en şerhleridir. Neden? Çünkü kafiri, kafir tamam düşmandır biliyoruz elimiz tetikte onun karşısında. Ama biz içinizdendir bunlar. Tehlifeleri buradadır. Bir de mus İslam adına kafir seninle şeytanın adına şeytanın dinini üstlenmiş Allah'ın dinine savaş açmıştır. Saflar belli siyah bayaz. Ama bu Tehlikesi nerededir? Niye şerdir? Çünkü İslam'ın içinden, İslam adına sen öldürüyor. sana kıyıyor, kanına kıyıyor, erzine kıyıyor, malına kıyıyor. Nasıl münafıkın cezası çafirden daha çetindir? Fî derkil minen nar. Ataşın en altındadılar. Bütün cehennem de yedi kattır Bütün yananların irini, cerahati, pisliği, o, o ataşı, azabı münafıkların üzerine gel. Neden? Münafıklar önce kafirdiler. İçinci sağ gösterip sol vuruyorlar. İslamız bizdiler, hakikatte kafirdiler. Ondan dolayı Resulullah ne diyor? Şerrul halki, ve Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste daha, o da Buhari'dedir. "Seyhrucu kavmun fi ahir <gülüyor> zaman." Ahir zamanda. Yani ahir zaman ne zaman başladı? Zaten Resulullah dedi ben gönderildim, Ahir zaman sayacı tıklamaya başladı. Benim bir isetimle aldık biz küçük şirklerde. Diyor ki benden sonra yani bir kavum çıkar. Sifatlarını veriyor. Nasıl tanıyoruz bunlar havariçte? Bir, hu Hudetâ-u Esnen. Yaşları genç. Yani gençler, tecrübesizler. sufahâ sufaha Sufahâ-u Ahlâmin. umit, fikir, düşünceleri sefihtir. Yani aşağıcıdır, aşağılıcıdır. ameline göre. Yequluna min hayri kavlil beriye. Ağızlarındaki delilleri en güzel kavlin sahibinin delilidir. Yani Kur'an Kur'andır. Delilleri Kur'andır. Deliller sana karşı Kur'an'ın hüccet ederler. La la yucavi la yucavi la imanları boğazlarının yukarı geçmez. Yemrukunun min dini, kama yemruku sehmü min Oh, yaydan çıktığı gibi dinlen çıkarlar. Burada anlattı Resulullah Genç, hariciler genç olurlar. İçlerinde alim olmaz, yaşları genç. Kurdukları fikir, şufahe ve ahlam nedir? aşağılı yani aşağı aşağılı yiyici fikirleri var. Yani Müslümanlara kafir derler, öldürürler. Tamam mı? Ondan sonra delilleri de Kur'an'dır. Bu sıfatlarıdır. Sonra dinden çıkarlar o yay, yay oktan çıktığı gibi. Sonra bunların hükmü veriliyor Resulullah tarafından. Fe inema laqaytumuhum Bunları nerede buldunuz? Öldürün. Demedi buları şey verin. buları öldürün. Tabi Resulullah dersen öldürürken bunu bize kim canlandırır? Resulullah'ın telebesi. Hazret Ali. Bunları hemen gördük. Bir tane çıktı karşımıza halde hemen öldürmeriz. Neden? Çünkü cehalet ve Hazret Ali bunu uygularken ne yaptı? Olara hüccet kalk üzerlerine. Siz başlamasanız biz başlamarız. Öldürün bunları. Fe inne fi katlihim ecren limen katalehum yevm el kıyamet. Böyle bir ecri var. Çin bunları öldürse ne zaman kıyamet gününde. Sonra Abdullah İbn Ömer diyor ki Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yenşe uneşun. Un. Benden sonra bir töreme tören. Yakraunal Kur'an la yuja vezu taraqihim. Boyunlarından yukarı çıkmaz. Kullama kharaca karnun kuti'ah. Bunlar her dönem çıkanlar. Sonra İbni Ömer diyor, Vallahi duydum Resulullah, Bunlar her dönem çıkanlar, 20 sefer bunu tekrar etti. Bunlar her dönem çıkanlar, Bunlar her dönem çıkanlar, Bunlar her dönem, Yani kökleri bunların kesilmez. Ne zaman kesilir bunlar? Onu da haber verdi bize Resulullah haricilerin kökü ne zaman kesilir? Büyük efendilerini bulduklarında. İmamlarını bulduklarında. O da şimdi hatta yahruca <gülüyor> fi arizihimul deccal. Deccal çıktığında o zaman olar nedir? Deccal. Bunları nedir? İmamları. Deccal'dan बराबर Kime karşı gelirler? Mehdi'ye karşı gelirler. Hazret Ali'nin torununa geldi Bak Hazreti Ali'de çıktılar torunuyla bitecekler. Bu böyledir. Evet. Bu haricilerin nedir? tarihi. Ama ne zaman çıktılar ilk? Fikir olarak fikir olarak hakiki olarak ne zaman çıktılar? Cemaat oldular, imama baş kaldılar. Hazret Ali Sıffinden dönüşünde Nehravan Savaşı'nda bu belli oldu. Ama bunlar ne zaman hakiki çıktı? Bunlar Resulullah'ın zamanında çıktı. Biliyorsunuz o bedevi geldi. Ya Resulallah e'idin. Resulullah dağıtıyor. Ganimet dağıtıyor. Bir bedevi geldi. Gözü böyle çukur. Saçı bulaşık. Geldi. Kaba. Resulullah'ın bir rivayette burdasını çekti. burada şerifini çekti böyle. Böyle şiddetten çekti, iz bıraktı. Bazı rivayette başka vakıada Resulullah konuşurken ey Muhammed adalet yap dedi. Burada ne dedi ey Muhammed adalet yap. Sen adalet yapmıyorsun. Vay hak dedi. Ben adalet yapmazsam. Yer üzerine için adaleti yap. Hatta bir rivayette Hazreti Ömer bir rivayette diğer muvkiada Hazreti Halid. Ya Resulullah Hazret Halid diyor, Hazret Ömer diyor, ya Resulullah bırak bu münafığın boynunu vuruyor. Yok diyor, bırak bunu, Verin gitsin. Gittikten sonra Hazret Halid'de Hazir Halid'te bir rivayette hutbada diyor ya Resulullah bırakma bu münafığın boynunu vur. diyor hayır. Belki bu namaz kılıyor. Namaz Müslümandır. Gördük Hazer Ali tekfir etmedi. Öldürmedi de. Neden? hatta kendileri şeyleri ne olsun tecavüz etsin. Ondan sonra Hazret Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları ciddikten sonra A Arabi diyor ki bunun belinden öyle bir kavim çıkar. Cent. Kur'an çok okullar. He? Böyle yaparlar. Ama buların da ibadetleri başlarından yukarı gitmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları haber vermiştir. Bize. Bir de buların sifatları var. Bir de buların itikadi usulları var. Sifatlarını Resulullah bize anlatmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Censler istimbatları batıldır sefihdir. Yani çocuk nasıl bir çocuk bir yorum yapar bir şeye? Hakkı isabet etmez. Aynen. Sonra bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki saçlarını kel simahumut tehlik. Bunları gördüğünde nereden anlasan bunlar haricidir? Sıfır vuralar Cülettan başlarını kazarlar. Onun için alimler demiş ki baş kazmak mekrühtür yerine göre caiz değil. Çünkü haricilere benzemaktı. Umre hac haricinde olmaz. Ne bir sahaba ne Resulullah umre hac haricinde hiçbir zaman başına ne vurmuş, jilet vurmamış, kazmamıştır. Onun için İmam Ahmed'in bir tane geliyor karşısına "Niye kazdın başın?" diyor. Diyor öyle uygun gördüm yani hoşuma gitti, kazma diyor. Haricilerin sıfatlarından. Diyor. Harici de mekrühtür. Nambuzdur, şeytanın adamıdır. Nasıl benzersin hariciye? Tanatpöy. Yani haddi aşma. Tecavüz etme. İnsafsızlık. Bunların hepsi nedir? Sifatlarıdır. Haricilerin. E gördük, kimiyle yaptılar bunu? Yer üzerinde en büyük Resulullah'ın talebesi Hazreti Ali dediğine hansudurlar ya. Radıyallahu annen. Hazreti Ali Resulullah diyor bu ilmin kapısıdır ya. Evet. Şimdi bunların itikadları sıfatları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette diyor ki e, hariciler hakkında o rivayette buradaydır. He, İmam i̇bn Mace'de diyor Diyor ki El-Havaricu kilabu u Ehl-i Hariciler diyor Ataş ehlinin Köpekleridir. i̇bn Maced'e geçiyor. Hasendir. Hadis. Atlarını da vermiştir. Eydir harici nedir? Niye bunlara harici dediler? Çünkü Bular Huruçtan alınmış. Huruç nedir? Çıkmak hariç Karaca yaucu korurucan Arapçada Karaca çıktı yarucu bu çıkıyor bu korucan böyle çıktı neden çıktı yaydan bu Ohun gibi çıktı neden çıktılar bu yamrukkun emine din dinlen çıktılar burada din kassı Hak toplumdan çıktılar. Hak toplum hangi toplumdur? Müslümanların toplumu, halifenin toplumu. Demek ki cemaatül musliminden çıkan nedir? Haricidir. Bildik adları nereden gelmiş? Cemaatül musliminden çıktılar, bunlar haricidir. Cemaatül Müslim kimdir? Ümmet bir araya toplanmış. Alimleri, ehli i ilim, hak bu yol budur. Bunlara karşı çıkan Nedir? Haricidir. Adı üzerinde. Yani çıkandır. Müslüman cemaatinden çıkandır. Türkçe. Eydir bunlar nereden başladı? Resulullah zamanından başladı. Resulullah'a baş kaldırdılar. Bedevi Arab. Resulullah'ın adaletine güvenmiyor. Resulullah'ın adaletine adaletine güvenmiyor. Ne diyor Resulullah'a? Adaletli dağıt diyor. Resulullah'ın sözünün önüne ne getiriyor? Söz katı. Resulullah'ın sözünü tenkit edebiliyor. Bunu kim etti önceden? İblis, babaları. kimi etti Allahu Teala'yı? allah Teala'ya Teala'yı dedim. Ben nasıl yapayım? Beni ataştan güclü maddeden, bu topraktandır nasıl ben güclü şeye, sücde yapayım? E aynen bunlar da Resulullah'a bile karşı geliyorlar. Ondan sonra bu haricilik ne zaman başladı? Hazret Osman'ın döneminde o fitnedi de Abdullah i̇bn Sebe aynen harici fikri de vardır onda. Yani halifeye karşı gelmek, halifeyi öldürmek ne demektir? Haricilik değil mi? Ama o zamanda neydir? O zamanda şey olmamışlardır bunlar. Ee, yani usulları, kaideleri yok idi. Ama Tokum olarak, varif içir olarak. Ama ondan sonra ne oldu? Sifvin savaşından sonra ortaya çıktılar. Nehravan savaşından sonra kaçtılar mı? O sefer yer altına indiler. Haklar bu sefer şeytanın vasıtasıyla kendilerine bir paket kurdular. Kendilerine göre İslam dini budur. Bize göre paket nereden alınır? allah Teala Cibril Aleyhisselam'a vermiş. Cibril Aleyhisselam Resulullah'a vermiş. Resulullah da ashabına vermiş. Ashabtan bir elden ele alimlere varislerden bize gelmiştir. Bunlara göre hayır. Resulullah'ın paketini biz alırız. Aklınız var. Biz de bir şeyler ekleriz. Yeni de e, içinden çıkartırız. Kabih ve hasen var. Şey, şey, i̇tikadi bir terim var güzel ve çirkinin kim belirletir? Şeriat belirletir. Şeriat faket. Bular dil aklımızdan biz belirledir. Geleceğiz bulara inşallah. Bu sıfatlarıdır. Birinci sıfatları cehennemin köpeğidirler. Neden? Çünkü Resulullah demiş buları öldürün. Çünkü dinin adına dini bozuyorlar. Nasıl münafık İslam adına arkadan İslamı vuruyor? Bunlar da din adına, Allah adına, Kur'an adına ne yapıyorlar? İslamı hançerliyorlar. Bu bir sifatları. Bir de bir alim diyor ki güncelde de bunların çöpekten e, güncel, güncel hayatta da e, çöpekten bir sifat var bunlarda. Çok ses getirilir. Köpek çok ses getirir. Yani bir köpek sokakta olasa o sokakı rahatsız eder. E güncelde de öyledir. Bir toplumda bir harici bulunsa o toplumu rahatsız eder. Sonra Resulullah diyor, Halkın en şerlisidir. İnsanların, yaratıkların en şerlileridirler. İkinci sıfatları Çafirlere eyvallah derler musulmanlardan uğraşırlar. Hatta katlederler. Kimi katlettiler? Sahabeyi. Hanımın da karnını yırttılar. Ondan sonra ekip iş başında sahabeyi katlettikten sonra bir tane geliyor yolcu. Duruyorlar onu. Gel bakalım. Sen intihan edeceğiz. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Maavya Ali hakkında. Vallahi diğer ben hiçbir şey demiyorum. Niye? Aklın yok mu? Yok ben diğer Müslüman değilim. Ben Hristiyanım. O Hristiyan mısın? Allah bize emretmiş. Sana zimmisin. iyi bakacağız. İçi tene içi böyleler bunu yerine kadar sağlam bekçilik edin. Göndermen onu yerine kadar. Gördük mü? İşte alimler demişler. Hatta rivayette var Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? يَقْتُلُونَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَيَدَعُونَ اَهْلَ الشِّرْكِ وَالْاوْثَانِ İslam Müslümanları, Müslüman İslam ehlini öldürürler, şirk ehlini serbest bırakırlar. Bu ne oldu? Bu da bir sıfatları. Üçüncü, dördüncü sıfatları dedik, tehlik, çel teraşo olurlar. Beşinci sıfatları, Kur'an okullar ama Kur'an onları işlemez. Kur'an okuma en büyük ecirdir. O semaya çıkmaz yani. Beyinlerine bile gitmez. Boğazlarında kalır. Biz okuruz Kur'an'ı beynimizde yer ediyor. Değil mi? O Kur'an'dan ibret alıyoruz, hikmet alıyoruz. Kur'an bize işliyor, beynimizi kontrol ediyor. Onları işlemez. Üçüncü sıfatları, amelleri, Zahiren görsen ehli takva görünürler. Bakıyorsun harici çok ehl takvadır. Cümünde, kuşamında, he? ibadetinde, hatta sahabeye diyor siz kendinizi küçük düşürürsünüz olanın önünde. İbn Abbas diyor ben girdim kampa arı, yuvası gibi fısıltı var. Her çocuğu orada Kur'an okur, o gece namazda kalkıyor. Hem de şiddetten kendilerine hiç affetmezler. Şedidler Allah'ın emrini tutmakta. Hatta ifrat etmişler Allah'ın emrini tutmakta. Bu da bir sıfatlarıdır. Bir sıfatları da dinlen çıkanlar. Resulullah dedi yay gibi. Bir sıfatları da Müslüman hak tayfabıları nerede görse öldürürler. Bu sıfatı da kim vermiş bize? Bu izni Resulullah vermiştir. Yani hariciyi öldürmek savaptır. Ama kim Müslüman kavga etse, muhakkak onun neyi var? Vabali var. Onun için ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sifatları bize bilindirmiştir. Biz şimdi haricilerin sıfatlarından bildik buları. Şimdi bir de gelelim bunlar peketlerinde ne var? Usullarında ne var? İtikadlarında haricilerin. Haricilik paketi nedir? Bunları bilelim biz o paketler bize işlemesin. Şimdi sıfatlarını bildik. Sıfatlarından uzak olacağız. Bir de bunların usullarını bilerin. Birincisi kim olana muhalefet etti onun kanı olar için halaldır onu öldürürler. Bu bir. Bak Hazreti Ali'ye muhalefet ettiler kendileri öldürdüler Musullama. Savaş açtılar Musullama. Hatta Hazret Ali geldi. Ne kadar musamaha çardı Resulullah'ın talebesi sallallahu aleyhi Geldi dedi kim Abdullah ibn Ali'yi öldürdü? Abdullah ibn Hubeyb Hubey, Abdullah ibn Habbab ibn Erit. Kim öldürdü bunu? Ne dediler ta çığınızda? Hepimiz öldürdük. Meydan okuyurlar. Mesela geliriz, mesela polis bir tenemizi arıyor. Şimdi içinizde Abdullah, hepimiz Abdullah ı. var mı? Hepimiz öldürdük dedi. Yani ne yapmışlar? Suçu üstleniyorlar. Yani Müslümanlara meydan okuyorlar. Kanınız bize halaldır diyor. Hüccet hepimiz, yani biz hem kiçeriz. Onun için bunların bir sıfatı nedir? Muhaliflerinin kanları onun için halaldır. Bir günde de bu var mı? Var. Var. Bazı cahil gruplarda var bu. Ne diyorlar? Yengel beni beyat et. Ha? Etmezsen o zaman sen hak cemaate muhalifsin, sen öldürürün. Ya hak cemaati alimler bilindirir, ümmet toplanır, hak cemaati seçer. Sen nereden hak cemaat oldun? Budur diyor. Anlatabildim. Ondan dolayı birinci kaideleri usulları nedir? Karşı tarafı yok sayarlar. Yem bizdensin, yem bizim lehimizesiniz. Bu kimin matodudur? Şeytanın matodudur. Şeytan orta yol kabul etmez. Adamları kendisine çeker. Bunu kafir de kullanır. Şeytan vastasıyla bak musulman da kullanıyor. Bizim bu laneti var ya Biliyorsunuz 11 Eylül'de ne dedi? Dedi yani Amerika taraftarısınız yani terör taraftarısınız. El-Kaide taraftarısınız. Orta yoktur. Bir kısım diyor devlet ben karışmıyorum. Ben sizin karışmıyor, Olmaz diyor. Saflar belli oldu siyah bayaz. Bunlar da diyorlar saflar belli oldu siyah bayaz. Yani senin imtihan ederiz. Bizim istediğimize göre inanırsın. Yoksa senin katın halaldır. Bunlar kim öldürdüler? Sahabeyi öldürdüler. Ondan dolayı bunlar her musulmanı öldürmeleri nedir bunlar için? Ey hoştur. Bu birinci. 2. Yani musulmanı öldürmekte göz kırpmazlar ama çafiri öldürmekte yüz tane mahana bulurlar. İslamiyetin hakikatini çafiri öldürmekte ne yaparlar? Kullanırlar. Hicet Kahan'ın bilmem ne yaparım. Evet, ikinci meseleleri kebireyden tekfir ederler. Yani bir büyük günah işledin. Sen kafir oldun. Aslında büyük günah işledin. Tövbe etmedin. Böyle gittin o bir tarafa sen ebedi ateştasın diyorlar. Halbuki el-Sunnet itikadında bir tane zine üzerinde olsa, içki üzerinde olsa o Ama gaflete gelmiş, o işi kalmış Allah'a. Allah istese affeder, istese ataş atar. Ataşa atsa da bile tevhid üzerine ölmüşse, namazı var ise onu olur. Allah onu affeder. Hakkını alır ataştan, nasibini ondan sonra cennete gider. En sünneti inikatıdır. Bunlar diyorlar hayır. Madem bir böyü cinayetledin Allah'ın vaadi hakkı. İşledin bitti senin iş. E nasıl bitti? Müslümanları öldürsüler? İşte bu meseleden dolayı. Nasıl öldürsün bir Müslümanı? Muhakkak bir şey bular, bir kayda kurmuş şeytani bir kayda. Madem böyü dedi, bu katil olur. Evet. 3. Emir bil ma'ruf ve nehy anil münker nedir? Büyük bir kaidedir ehli sünnette. Eğilme ve deyip kötülükten nehyetmek. Bunlar ne diyorlar? Bu kaideyi kimin ziddini oturtuyorlar. Bu kaideyi kendilerine yani kendi paketimizde biz bu pakette emir bil maruf ve nehy al münker ederiz. Kendi paketimizde. Şeriat paketine değil. Ehli sünnette Allah'ın emri şeriat paketinin emrini Keşvik ederiz. Münkerinden nehy ederiz. Bunlar yok. Kendi paketlerine göre. Onun için bunlar hak halifeye gidip sen batılsın derler. Bunu da yapmak onlar için vaciptir. Yapmasan kafir olursun. Onun için haricilerin usullarından birisi nedir? Dört usulları var. Birisi genel usulları. Birisi nedir? Budur. Tevhid var birisi. Tevhidten ne gazdediyorlar? Yani Allah'ın üçmünü inel hükm illa lillah o hüküm illa li, e, e, e, e, hüküm lillah değişik şeyleri var, mustalahları var. Yende de bunu yani nedir? Bu paketi emri Bunun üzerine uyarız. Ondan dolayı hak halifen üzerine çıktılar. Çünkü emir bil marufu tercih eden olana göre cahil olur. Bize göre ne diyor? Bir münkeri gördün elinle. Yapamıyorsan dilinle, yapamıyorsan kalbinle. Bu da imanın en zayıf noktası. Olar diyorlar, hayır yapacaksın. Yapmasan imanın en zayıf noktası değil İmanın gider. Gördük mü? Ne kadar yanlıştılar. Bu şeyi. Onun için muhaliflerini ne yaparlar? Kital ederler. Nereden almışlar? Dördüncüsü, usullarında usullarında ibadette içtihad etmek var. Yani ibadet, çok sağlam ibadet edeceksin. Yani biz hariciyiz, baktık İbrahim kardeş, gece namazına kalk buyur, hemen seni iddiam ederiz, sen çıktın paketten. Sen bize uymadın, hakiki mümin değilsin. Nasıl gece mi namazda kakamaz hakiki mümin? İbrahim dedi ya kardeşim, gece namazı sünnettir, farz değil. Olmaz. Kurallarımız bizim katıdır. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namazlarınızı, kendi namazlarınızın yanında ne yaparsınız? Küçümsersin. Onun için ibadette ifrat ederler. İçtihadı ifrata kullanırlar. Yani aşırı Ferz olmayanı sünneti ferz kıranlar. Ferzi davamlılık şeklinde kıranlar. Sünnet neyse sünnetten daha fazla aşırı giderler. Evet. Beşinci, beşinci usulları yani de sifatları da aynı zamanda. Bunlar dinde zayıftiler. Fıkıhta zayıftiler. Bu da nereden belli oldu? Diyor işte hazret Ali'ye karşı geldiler. Nasıl olur adını silersin? Nasıl olur sulh kabul edersin? Sen hak halifesini Öldür devamlı bunları. Dinde sermayeleri yoktur. Yani alimler dizinde oturmamışlar. Ne yapmışlar? Kulahtan almışlar. Biz de Arapça biliyoruz. Biz de bundan anlıyoruz. Bu nedir? Bu da fıkıhta zayıftır. Çünkü fıkıhta kim güçlü olur, kim alimlerin dizinin altında otursa elim talep edecek. Bir de bularda bir sifat var, gurur, gurur var bularda. Taali, yükseklik var. Biz her şey biliriz. Alimleri bile beğenmezler. Biz biliyoruz derler. Gururludurlar. Biz hak üzerindeyiz, İsrail ederler. Evet. Ondan sonra yedinci matotları, bunların bozuktur zaten. Matotları bozuk olmasaydı bunlar raydan çıkmazlar. ehl Sünnet rayından çıkmazlar. Matotları bozuktu. Menhecleri de helal var. Sağlam değil. Neden? Çünkü Resulullah'ın yolunu kaldırmışlar, kendileri bir yol koymuştur. E bir günde şeriat paketini kaldırıp layık bir paket koysak ne diyoruz? Bu yanlıştır. Çünkü bu insanın ürünüdür. Ama bu Allah'ın ürünüdür. Allah'ın emridir, paketidir. Bunda hatı olmaz, onda hatı olabilir. Delil de, bak e, insanın paketi yer üzerinde bu e, biz İslam memleketinde 100 senedir diğer yerlerde daha fazladır ne oluyor? Hep zulüm gitmiş ama adalet şeriat paketinde asr adet saadet ve devam etmiştir. Bular ne yaparlar? Buların matotlarında yanlışlık var. Buların matotları bir de 8. Asasları bunların Kur'an'ı tazim ederler. Kur'an'ı yüceltirler. Ama sadece Kur'an'la da yetinirler. Bakın gördük mü? Yani Kur'an bize yeter diyorlar. Sünnete itibar etmezler otomatik olarak. Delil nedir? Bunların babaları çıktı Resulullah'a ne dedi? Adaletli davet. Hadis-i Resulullah nedir? Sünnettir. Hedaletli davet dediler. Onun için bunlar her şeyi Kur'an'dan diller. E bir günde var. Aynen şu. Kur'ancılar, maalciler sünneti inkar ediyorlar. Kur'an bize yeter diyorlar. Bakın haricilik ne kadar tehlikeli bir şeydir. Ondan sonra Sünnet ve cemaate karşı gelme nedir? Buların matodundadır. Gördük halifeye nasıl karşı geldiler. Yani bunlar için önemli değil. Sen kimsin? Nesin? Çoksun? Azsın? Hakk üzernesin? Batıl üzernesin? Resulullah'ın mirası senin elindedir. Şeriat paketi senin yanındadır. Önemli değil bunlar için. Bunlar için ne önemlidir? Benim kriterlerime uyusun uyumursun. Uymuyorsan çıkarsın. Onun için bunlar her zaman her zaman bak Hazret Ali'den bugüne kadar Müslüman toplumunun haricinde kalmışlar. Evet. Ondan sonra hadisten alimlerden ne yaparlar? Hiçbir zaman amel etmezler. Hadislerden alimlerin rivayetleriyle amel etmezler. Neyle amel ederler? Kendi görüşleriyle kendi aynı işleriyle 3. Kur'an'ı da bat şey pardon 10. Kur'an'ı batıl. Batıl tevillerle kendi paketlerine zorlanırlar. Bakın haricilerin bütün durumlarına Kendileri, kendilerine göre Kur'an'ı ne yaparlar? Tevil yaparlar. Bir de bir sıfatlarından, matotlarından bakarsın bugün burayı üzerine diler, yarın hemen çabuk değişirler. Yani ehli Sünnet 1400 senedir aynen görüş üzerine biz devam ediyoruz. Halifelerden aldık, bugüne kadar devam ediyoruz. Ama onlar nedir? Bakarsın bugün bir, bir paket düzenlediler yarın böyle derler, o bir gün böyle derler, bu zamanda böyle derler, o bir zamanda mütekellibdiler. Yani mütekellib nedir? Yani değişiliyor durumları, günden güne değişiliyor. Bir de bunlarda ne var? Şiddet var. Bu da bir sıfatlarındandır. Matodları şiddettendir. Her şeyi şiddetten Allah. İbadetin en kralını yapacaksın. Gece namazına akılacaksın. Bu kadar Kur'an okuyacaksın. Halb içi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem okumuş hem yatmış hem yemiş hem yememiş. Bakın bugün de hariciler var ise bakarsın her şeyi şiddetten almış. Ee, sabırları azdır. Sabırları azdır. Ee, her şeyde aşırıya giderler. Her meselede aşırıya giderler. Yani orta yol olarsın yoktur. Hep aşırı meselelerde eee ilerleyenler. Bugün de de vakıfız arkadaşlar. Haricilerin durumu aynıdır. Eydir bugün de harici dedik var mı? Var tabii. Resulullah dedik Dajjane kadar devam eder. Ama şert değil il biçünde bir toplum Hz. Ali'ye karşı çıktığı gibi ben hariciyim çıkmıştır. Ama her grupta bir haricilik var. Bak ne dedi? Ne dediler? Resulullah'a karşı geldiler. Yani sünneti inkar ettiler. Sünnete itibar etmiyorlar. Kur'anı amel ediyorlar. Bugün de Kur'ancılar, maalciler var mı? Onlar o konuda nedir? Haricidiler. Bugünkü maalciler haricidiler. Adam sünnete itibar etmiyor. Sonra ee, ne dedik biz? Eee çok ibadetleri var. Çok ibadetleri var. İbadete önem verirler ama ibadeti düzgün yapıyorsun, yapmıyorsun. Sünnete göre mi, değil mi? Bugün bu fikirde harici fikri var mı? Var. E bakıyorsunuz tasavvuf ehlinin aşırı gidenleri aynen fikri taşıyor. Harici fikrini. Nasıl taşıyor? Ha? Nasıl taşıyor? bi'atla ibadet ediyor. Her şey şiddet almış, ibadet almış, tavakkül ediyor, aşırıya gidiyor her şey. Bu da harici fikirdir. Bakıyorsun adam akıl mantıktan şey yapıyor. Hariciler akıllarıyla dedik seçenler. Bu doğrudur, bu doğru deyip akıllarıyla İbn Abbas diyor olara ben size söyleyeyim bir ayet nerede indi? Hepsini biz biliyoruz Kur'an nasıl indi. Resulullah ne dedi? Biz bunları sizden daha iyi biliriz. Ama bunlar diyor hayır bizim dedikimiz dediktir. Ne diyor? Akıllarını katıyorlar. Bugün de akılcılar var mı? Ümmette var. Adam her şeyi aklına göre. Bu akılmaya yatmıyor. Kabih Hasan dedik ki bu uygun değil İslamiyet'e inşar ediyor. Mehdi yoktur. Uygun değil. İsa Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam inmez. Allah subhanahu wa taala yarın nolaceğini bilmez. Kimiyle evlenirsin bilmez. Bu nedir? akılda, Akıl, Akıl ürünüdür. Bunda haricilik var mı? Var. Karşı tarafı kanını halal kılmak bugün de var mı? Var. Bazı hatta mucahit gruplarda var. Adamlar bir araya toplanıyorlar. Ya yani bize uyacaksınız ya yani kanınız halaldır. Bizim Irak'ta da oldu bu. Gruplar birbirlerini öldürdüler. Bu harici zihniyete aynı. Mücahit mücahit öldürdü Amerikan'da. Eyvah! Zil takıp oynadı. Bundan daha iyi iş. Şeytanları oyda getirmiş olan. Yani bugün de arkadaşlar aktarsak hariciler nedir? Her yerde var. Şert değil bir tane harici olsun. Yeter ki o paketten bir şey şeytan sana aktarır. Onun için haricilik çok çok tehlikeli bir mezheptir. Çok tehlikeli bir fırkadır, bir gruptur. Bunu çok iyi bilmemiz lazım içine düşmemek için. Haricilikten, velev ki o paketten bir şey bize bile yansımasın. Zerali var. Cehennem ehli oluruz. Dikkat edelim. Evet, bunu dersi bitirmeden önce İbni Hacer'in güzel bir sözü var burada. Fethü'l-Bari'de 12. cilte hariciler üzerinde konuşuyorsan diyor ''Azimal belâ'u bihim ve fi fî muteqadâtihmil faside diyor, musibet olardan çok aldı. inançları, fasit metodları öyle yayıldı ki, hatta bunlar bir yere hakim olanlar, recimi ''feabtelur rejmel muhsun'' recim Rejim. Ne diyoruz? Taşlama. Taşlama muhsan. evliliğini taşlamanı iptal ettiler. Dediler Kur'an'da yoktur. Hariciler yaptı mı? Bugün de kim yapıyor bunu? Akılcılar. Buradan adlarını da verebiliriz. Ama Resulullah'ın sünnetinden değil ama taşı at sahibine ulaşır. Ne diyorlar? Akıl mantık Kur'an'da yoktur. Taşlamağı iptal ediyorlar. Halbuki sünnette var. E nasıl iptal ettiler hariciler bunu? Demek akıllarını akıllarına uydular. Sonra İbni Hacer devam ediyor. Ve Berda. وَقَطَعُوا يَدِلْ سَارِقِ مِنَ الْإِبِطِ Allah Teala Kur'an'da ne diyor? Hırsızın elini kesin. El nedir? El buradan, bura hepsi eldir. Gerçek buranın bilektir, burası bilektir, burası nedir? Türkçede Kol, bilek, burada pençe Ayrı ayrı yerleri var. Ama bu eldir hepsi. Hırsızın elini kesin. Ama sünnet gelmiş demiş, sünnette Resulullah elini keserken demiş, hırsızın elini bilekten kesin. Ve kendisi de buradan kesmiş. Bunlar sünneti alınırlar. Sünnete itibar etmiyorlar ki. Ne diyorlar? Hırsızın elini kesin. Kalktılar, hırsızın elini buradan kesin. Bu tarihte var. İbn Hacer naklediyor. Sora ne diyor? Ve aucebu salata ale haiz fi hali Allah-u ekber. Bugün bir tane adı var, bir de ne var? Şeytan derler denler adı. Yanda bir de ne var? Ee, şeydir, paylan çocuğu gibi e, ilahiyetçidir televizyonda e, çıtır kadınları koyar karşısına, son model kadın. Yani ayrı adı da var onun ama onu söylemek istemiyoruz. Bu şeyin, meclisin şeyine gelmez. Onu ile program yapar. Onlar da diyorlar ne diyorlar? He? Bak İbni Hacer burada diyor. Ne diyor? Hayz halinde kadına derler ki sen namaz kılabilirsin. Bak İbn Hacer Fethülbari de bak. Arapçasına bakın. 12. cilt 296. sayfa. Zannetmeyin bugün de bunlar bunu canlandırıyorlar. Kendi cebilerinden getirmişler. Şeytan baba. Babaları o zamanda da var, bu zamanda da var. Cennetten başlamış bu savaş. Decala kadar devam eder. Resulullah haber verdi ya. Ne yaparlar? Hayızlık kadına 13-11 geldi dedi Hazret Ayşe'ye e, e, Ya umul müminin dedi e, Hayız olurdum e, namaz kılabilir miyim dedi. Ahruriyetin e, anti sen hüruriyesin. Hüruriye nedir? O semtei toplandılar Hz. Ali zamanında. Anlatabildim? Çünkü bunlar meşhur yürüş sahaba zamanında. Sonra devam ediyor İbn Hacer Azkalanı rahim Allah. Ve kafır o manthak emir bil megruf ve nihanın monkar. kana وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا فَقَدِرْتَكَبَ كَب۪يرًا Diyorlar ki bir tane emir bilma'rufu terç etse eğer gücü yetirse terç etse çafir olur. Eğer ter, gücü yetmiyor ne olur? Böğüc bir günah işlemiş olur. Nereden getirdiniz bu fıkhı Resulullah? Apaçuk gecesi gündüz gibi açıladı. Gücün yetti elinle. Değil dilinle, değil kalbinle bu da imandan zayıf noktası. Sen nasıl tekfir edersin? Sonra İbni Hazer devam ediyor. Diyor ki e, وَحُكُمْ مُرْتَكُبِ الْكَب۪يرَ عَنْدَهُمْ حُكْمُ الْكَافِرِ Büyü cünah işleyen çafir hükmüdür yanında. Yani bir tane yakaladılar zine yapıyor. Bir tane yakaladılar içki içmiş. E Resulullah içki içeni getirdiler yanına. Abdullah İbni Himar döyürdü onu kırbaçlıyordu gidiyordu. Bir gün bir sahaba lanet etti. Ya dedi Allah seni kahretsin. Ne kadar getirirler seni içkiden. Hayır dedim buna lanet etme. Ben biliyorum bu adam Allahu ve Allah Resul'unu seviyor. Ha, tabii, mi? Evet. Sonra diyor وَكَفْفُ an اَمْوَالِ اَهْلِ الزِّمَّ Zimmet ehlinin malına mekayet oldular. Bunlar ehli zimmettir. Hristiyan Yahudidir. Müslümanların mallarına tecavüz ettiler. Allahu Ekber. Bu de aynen grup var. He? Musulmanların mallarını alıyor. Diyor bu ehli bid'attir. Malı halaldır. Çalıyor malını. Yani de bu kafirdir. Bu layıktır. Bilmem nedir. Gidip malını çalıyor. Ne oluyor? Bu vabalın altına giriyor işte. Tarih kendisini tekrar ediyor. Evet. Sonra İbn Hacer devam ediyor. Mü ehli zimmeti mutlak serbest bıraktılar o Hristiyan gibi. Ehli İslam'ı öldürdüler ve sebi ve nehbetle. Yani çocuklarını bile cariye alıyorlar hariciler. Mallarını da halaldır bize alıyorlar. Ama Hristiyan Yahudiye ne diyorlar müşriklere? Gidin siz Allah bize size tavsiye etmiştir bizi. İbn Hacer bunda çok çok şeyde rivayet ediyor. Arkadaşlar, maksat bu haricilik büyük bir fitnedir. Bu haricilik büyük bir nedir? E, kötü bir gruptur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş, bunlar ateş ehlinin çöpekleri. el havar kilabu bu ehlin nar. Bunların öldürmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiştir. Onun için biz bu paketi bu dersten yetersizdir tabi. Bu haricilik hakkında iyi okuyacağız. iyi bileceğiz. Ki onlardan bize o mikrop sırçlamasın. Çünkü o mikrop bir bezredir. Bir küçücük bir tohumdur. Şu anda biz imanlıyız. O tohum gelir bizim kalbimizde. ciner kalbimizde ama bir köşede ne olur? Ölü bir hücre olur. Yatar orada. Hıh? Nedir? Ölü bir hücre. Orada yatıyor. Ama zamanını, mekanını buldu, baş kaldırır. O nedir? Şüphedir işte. Gelir kalbine, ondan sonra zamanını bulduğu imanın zayıf olduğu, ortam şey oldu, hemen baş kaldırır. Ne yapar? Orada seni şüpheye düşür. Onun için çok iyi okumamız lazım. Haricilik paketini çok iyi okumamız lazım. Onun için Resulullah ne demiş? Fitneler çıkar, harici fitnesi. Teccala kader de devam eder. Bugün de hariciler de bize engeldiler. Dün de engeliydiler, yarın da engel olurlar. Neye? Müslümanlar cemaatine. Çok dönemde alimleri bile öldürmüşler. mucahitleri öldürürler. Halifeyi öldürdükten sonra hey çeşe bular kıyeller. Ama bunu bir de tekrar ediyorum. Şart değil bir gün bugün bir dene şey, şey e, haricilik paketini almış ben hariciyim. İlla ona harici değiliz. Hayır. Bir dene ehli sünnettir. Bir meselede uymuşsa bunun hükmü nedir? Evet bu ehli sünnettir ama bu meselede harici fikri var sende. Sen haricisin değil. Bu meselede harici fikri var. Datay ehli sünnetin insafındandır. Bugün de hariciler var. Yüzde elli var. Yüzde altmış var. Yüzde yetmiş var. Yüzde yüz haricilik maalesef yoktur bugün. Ama bazı konuda bazı konuda haricileri sallayan da var. Eski haricileri sallayan da var. Eski hariciler azından ehli takvaydılar namazları vardır. Bugün de hariciler neredeyse söylemeyeyim o tabiri. Aynen onun gibidir. Namaz da zayıf. ibadet de zayıf. Ama tekfire gelirken harçı telefe gelirken jilet gibi diler, kurşun gibi diler. Hiç affetmez. Onun için peket şart değil harici peketi. Tam olsun dalgalı dalgalıdır, çeşit çeşittir. Bu bu ayrımları, renk tonları var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Harici siyahtır. Ehli sünnet bayazdır. Aralarında bu tonlarda da var. Kur'an da kapılmayacağız. Biz beyazda kalacağız. Giri tonuna bile girmeyeceğiz. İtikat babında yoktur. Renk tonları yoktur. Amelde var. Amelde cünah işlersin, esneklik var ama itikatta yoktur. Yen yani ehli sünnet peketine inanırsın, yani bir denesini inkar etsen, şafir Ehl-i göre iman öyledir. İman parçalanmak kabul kabul etmez. İman parçalanmayı uygulamada kabul eder. Orada esnek bakar Rabbil alemin. Rahmeti gereği. Ama inanç bu pakete inanacaksın. Bir cüzcüsünü inkar etsen kabul olmaz İslam. A. Evet Allah bizi harici fitnesinden, onların fikirlerinden, bütün görüşlerinden bizi ve ümmetimizi ve bizden sonra gelen nesilleri de kurusun. Onlara bizi hiçbir zaman uyanlardan eylemez. Tam tersine onların avretlerini, açuklarını Allah Teala bizim elimizden ıslah edenlerden bize eylesin. Ümmetimizi onlardan uyarılanlardan eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.